Nebbi eğbadi anni, ana Gafur rahim. Muhammed, kullarıma haber ver ki şüphesiz ben Gafur, günahları çok bağışlayanım, rahim, onlara çok merhamet edelim Wa al-ğzabih wa al-ğzabul Bununla beraber şüphesiz ki azabın o pek elemli bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerinden, meleklerden de haber ver. Hani onun yanına girmişler de selam senin üzerine olsun demişlerdi. O da onlara yemek ikram etmesine rağmen yemediklerini görünce doğrusu biz sizden endişe eden kimseleriz demişti. Melekler ise kendilerini tanıtarak endişelenme. Çünkü biz seni çok alim olacak bir oğul ile müjdeliyoruz dediler. İbrahim de beni mi müjdelediniz? Bana ihtiyalık gelip çatmışken o halde beni ne ile müjdeliyorsunuz dedi. Kâdû beşşerlâke bilhakk ''Melekler seni hak ile muhakkak olacak bir şeyle müjdeledik. Onun için ümidi kesenlerden olma.'' dediler. ve men min rahmeti illa ''İbrahim zaten dalalete düşenlerden başka Rabbinin rahmetinden kim ümit keser?'' dedi. <gülüyor> Ey elciler başka ne işiniz ne vazifeniz var dedi. <gülüyor> Onlar şöyle dediler. Doğrusu biz bir günahkarlar topluluğuna Lut kavmine gönderildik. in <gülüyor> ancak Lut ailesi müstesna doğrusu biz elbette onların hepsini kurtarıcı olanlarız illa muratahu kaddarnâ innehâle minel ancak karısı hariç şüphesiz ki onun isyankarlığı yüzünden geride kalanlardan olmasını takdir ettik <Sessizlik> Nihayet elçiler Lut ailesine geldiğinde Lut onlara Doğrusu siz buralarda pek tanınmamış bir topluluksunuz dedi. <Sessizlik> Dediler ki hayır. Biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi azabı getirdik <gülüyor> Ve sana hak ile kavminin hak ettiği bir azap ile geldik. Muhakkak ki biz elbette doğru söyleyen kimseleriz. Artık gecenin bir kısmında aileni yola çıkar ve arkalarından git. Hem içinizden hiç kimse ardına bakmasın ve emrolunduğunuz yere şama gidin. Ona, Lut'a şu kesin emri DE vahyettik. Sabaha ulaşan kimseler iken, onların o fasık kavmin ardı mutlaka kesilmiş olacaktır. Helak olacaklardır. <gülüyor> Şehir halkı ise misafirlerin yanına çirkin bir niyetle sevinerek geldi. Lut dedi ki Doğrusu bunlar benim misafirlerimdir Artık beni mahcup etmeyin Hem Allah'tan sakının Ve beni rezil etmeyin Onlar seni el alemin işine karışmaktan men etmedik mi dediler. Lut onlara dedi ki, eğer dediğinizi yapacak kimseler iseniz, işte bunlar, Kavmimin kadınları ki Benim de kızlarım sayılırlar Onlarla evlenin <gülüyor> Resul Ömrüne yemin olsun ki Gerçekten onlar Sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı <gülüyor> Nihayet gün doğumuna ulaşan kimseler iken o korkunç ses onları yakaladı. Böylece oranın üstünü altına getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yardırdık. <gülüyor> şüphesiz bunda anlayışlı olanlar için elbette ibretler vardır <gülüyor> ve doğrusu o dehşet gününün alameti olan harabeler hala çalışıp duran işlek bir yol üzerindedir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki bunda mü'minler için elbette bir ibret vardır. in <gülüyor> ashabul Şu aybın kavmi olan eyke halkı da gerçekten zalim kimselerdi. minhum in Onlardan da intikam aldık. Her ikisi Lut kavminin şehriyle Eyke kavmi harabeleri de hala apaçık bilinen bir yol üzerinde durmaktadır. <gülüyor> Muhakkak ki salih'in kavmi olan hicr halkı da peygamberleri yalanladı. <gülüyor> Onlara da mucizelerimizi vermiştik. Fakat onlar bunlardan yüz çevirici kimseler olmuşlardı. Ve kendilerini güven içinde zanneden kimseler olarak dağlardan evler yontuyorlardı. <gülüyor> Onları da sabaha çıkmakta olan kimseler iken o korkunç ses yakaladı. Artık kazanmakta oldukları şeylerin onlara hiçbir faydası olmadı. <gülüyor> Biz gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hak ile gerektiği şekilde yarattık. Şüphesiz kıyamet ise mutlaka gericidir. Resulü o halde onlara şimdilik güzel muamele ederek aldırma. <gülüyor> Şüphe yok ki halak, her şeyi yaratan, alim, her şeyi bilici ancak Rabbindir. <gülüyor> Celalim hakkı için sana namazın her rekatında Tekrarlanan yedi ayeti, Fatiha'yı ve Yüce Kur'an'ı verdik. <gülüyor> <gülüyor> Sakın onlardan, o kafirlerden... Bir takım sınıfları faydalandırdığımız şeylere mal ve servete gözlerini dikme. Hem iman etmiyorlar diye onlara üzülme ve müminlere tevazu kanadını indir. <gülüyor> ve de ki, Şüphesiz ben Allah'ın azabı ile korkutan apaçık bir korkutucuyum. <gülüyor> Nitekim o taksim edicilere kendilerini sakındırdığın azabı indirmişizdir. <gülüyor> Onlar ki Kur'an'ı kısım kısım ayırdılar... Bir kısmı hak, bir kısmı batıl dediler. Artık Rabbine yemin olsun ki onların hepsine yapmakta oldukları şeylerden mutlaka soracağız. Öyleyse emrolunduğun şeyi çatlarcasına söyle Açıkça anlat ve müşriklerden yüz çevir Şüphesiz ki biz o alay edenlere karşı sana yeteriz يَجْعَلُونَ مَعَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Onlar ki Allah ile beraber başka bir ilah edinirler. Artık akıbetlerini ileri de bilecekler. أَنَّكَ يَضِيقُ بِمَا يَقُولُونَ Andolsun biliyoruz ki onların söyleyip durdukları şeyler yüzünden gerçekten senin göğsün daralıyor. Öyleyse Rabbine hamd ile tesvi et ve secde edenlerden ol. hatta ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.